olarak hocalarımızdan ana gelmiş bir usul ile, adet ile bu hadisi şerifleri Ramudül isimli kitaptan takip ediyoruz. Bu kitabı Hüseyah bin Hocamız Cennet Mekan Cem eylemiş ve tetkimizin müritlerimizin, kardeşlerimizin itiramızın eğitimi Efendimizin hadisi şerifleriyle olsun diye düşünmüş. Tabii bu çok güzel bir şey çünkü hadisi şerif Kur'an-ı Kerim'den sonra dinimizin en sağlam ikinci kaynağıdır. Dinimizin bütün şeyleri, bilgileri, Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimizin hadisi şeriflerinden çıkıyor. Sonra, tabii daha başka çalışmalar da yapılmış ve kıyas-ı hukuka icma evet, sahip dini bilgiler böylece şeye kadar bize kadar gelmiş ama çok önemli bir kaynağı hocamız bize e, ders malzemesi olarak okuyun diye adet olarak koymuş olduğu için çok güzel bir şey tabi birimizi ana kaynağından öğrenmiş oluyoruz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce en başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu takine ediyor olsun diye sonra bütün mübarek ashabını, ezvacını, evladını, zübiyeti tayyibesini, Peygamber Efendimizin manevi varisleri olan Müşid-i Kamiller, Evliyallah büyüklerimizin, Salat ve Meşayit-i Ali'imizin cümlesinin hasilaten Nakşi-i Kadir-i Kübrev'i Sezavetli Tarikatlarının sivsiyelerine meşgul büyüklerimizin Ebu Beşi Sıdlı Ali Mükteza'dan mütesel süre bu kitabı tehlif etmiş olan Gümüşahanevi hocamızdan gelerek hocamız Muhammed sahibi bu sözüye kadar ulaşan efendim, nakşi tarihi mensuplarının bu büyüklerimize intisap eden kardeşlerimizin uzaktan yakında sevgiyle saygıyla iman dolu bir aşk ve ile buraya gelmiş olan bu dersleri dinlemeye şevk duyarak gelmiş olarak siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün yakınlarını uyguluklarına hediye diye. Şu beldeleri fethedip bize bırakmış olan Fatih Sultan Muhammed Hanım ve ordusu mensubu mübarek mücadele hediye diye. İstanbul'dan başka bu civar dediği diğerleri ileriye doğru Balkanları fethetmiş olan, Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin gazetelerin ruhları için. Beldemizin medan-ı itinari Yuşa Aleyhisselam'ın Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri'nin ve beldemizde metkum saadet-i kiramın mübarek ruhları için. Beldemizde metkum bulunan Evliyaullah'ın ruhları için ve Hücumbanisi İskender Paşa'nın ve bu caminin yıkılmadan, harap olmadan şu kadar hizmet görmesine sebep olan bu camiyi tamir, teclif, tevsiye eylemiş olanların ruhları için, bu camiden güzel rahmet olan eğilme ve futaba verilme ve vaizlerin ve cemaatlerin ruhları için. Bütün diğer mühim kardeşlerimize de Allah'ın rahmeti geniştir, hazineleri sonsuzdur. Bütün mümin kardeşlerimizin de ruhları için dereceleri üzere Allah hepsine ikram eylesin. Ruhları şad olsun, makamları âlâ olsun, tabirleri olsun, cennet bahçesi olsun diye. Biz yaşayan müminler de Allah Teala Hazretleri'nin sevdiği bir kul olarak yaşayalım. Sevdiği amelleri işleyelim, huzuruna sevdiği Yüzü ak, anlı açık, salih, mümin-i kamil velî makul kulvar olarak varalım diye bir Fatiha. İç ihlas şekli okuyup öyle başlayalım buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. çınlamayı yapmasın diye bir ayarlar mısınız? Evet. Okuduğumuz hadis evet, tamam. Ahadis kitabımızın 64 sayfasının 6. hadisi ve devamı olacak. Bakalım kaç tane hadis okumak mesul olacak. 1. hadisi şerif şöyle. 6. hadisi şerifi sayfanın. İzâma videl abdü selâfete eyyâmin. Bir kul 3 gün hasta oldu mu haraca zünubihi günahlarından sıyrılıp çıkar seyevmi veledetu ummuhu doğduğu gündeki gibi günahsız bir hale gelir. <Gülüyor> Hazreti ve Muhterem kardeşlerim Allah Teala Hazreti bize bir vücut vermiş, beden bir de ruh vermiş. Bu ruh bu bedeni idare ediyor ve biz de efendim, yaşıyoruz. Zaman zaman bu muazzam vücut esrarlı efendim, varlığımız rahatsızlanıyor. O kadar muhteşem bir vücudumuz var ki o kadar muazzam sistemler var ki bu vücudumuzda cihanın cümle mühendisleri toplantılar mislini ortaya koyamazlarken ama ilk çağlardan beri allah Teala Hazretleri bizi böyle yaratıp duruyor. Teknolojinin sıfır olduğu zamanlardan beri Allah bizi böyle mükemmel yaratıp duruyor, kudretini gösteriyor. Ruhumuz bir alem, hafızamız bir alem, kalbimiz bir alem, damarlarımız, sinirlerimiz, hücrelerimiz, hücrelerimiz yaşayışı, üreyişimiz, gelişmemiz, büyümemiz, her birisi ayrı bir alem, bir harika. Hepsi olağanüstü. Hepsi Fevkalade dikkat çekici ve fevkalade kıymetli, fevkalade ibretli, fevkalade hikmetli. Ve Allahu Teala Hazretleri bizi milyarlarca hücreden bir yığın olarak meydana getirmiş ama düzenli bir sistem içinde meydana getirmiş. Yani hücre torbası değiliz, hücrelerden pirinçlerin çuvala doldurulduğu gibi bir torba tarzında değiliz. Gözümüz var, sinirimiz var, etimiz var, kemiğimiz var, iliğimiz var, midemiz var, kalbimiz var, kanımız var, ak kanımız var efendim. Hormonlarımız var vesaire vesaire vesaire vesaire. Tıp ilerledikçe bazı yeni şeyler buluyor ve hem seferinde bir kere daha hayran oluyor insanlar insan yaratılışına hayran oluyor. Yani biz şöyle bir 80-90 şey boyunda insanlarız ama her birimiz ayrı bir kainatız. Ayrı bir alemiz. Etrafımıza baktığımız zaman, gökyüzüne gözümüzü kaldırdığımız zaman, ayın güneşi yıldızları gece gündüz görüyoruz. Allah Allah ne kadar büyük kainat diyoruz. Evet içimize de baksak içimizde o kadar büyük bir kainat. Burası da böyle. Yani makro kozmos diyorlar. Yani büyük kainat. Mikrokozmos diyorlar. Hücre. Efendim, bir de e, yani orta kozmos diyelim orta nasıl denirse midi mi diyeceğiz artık midi kozmos mi diyeceğiz bir de vücudumuz var bu da bir alem bu da bir kainat esrarlı bir kainat bu da yani ve nasıl oluyor da bu kadar hücre bu kadar vücudun sistemleri tıkır tıkır yıllarca çalışıyor Allah'ın murad ettiği bir müddet çalışıyor elhamdülillah suhatla afiyetle yaşıyoruz sonra vademiz yetince ahirete geçiyoruz. Çünkü Allah dedim artık yaşamamamızı istiyor. Yaşatan da Allah, öldüren de Allah. Gelsinler artık. İmtihan bitti diyor. O zaman hayat sönüyor. Hayat sönüyor efendim artık şey yapıyor. Ahirete gidiyoruz. Ve hayat sönmeden, bitmeden önce de Allah Teala Hazretleri bizim bu sistemlerimize bazı arızalar arız ediyor. Bazı arızalar nasip ediyor vücudunuzun sistemlerinde bazı bozukluklar meydana geliyor. Bunlar da bir ibret. Hastalık da bir ibret. Yani hastalık da boş bir şey değil. Korkmayın. Sizin için şey söylemiyorum. hastalıkta da çok ibretler var hastalık da bizim için her şeyden önce bir işaret yani evet seni Allah çok mükemmel yaratmış ama ey insanoğlu bak bu mükemmellik devamlı değil bir zaman gelir biter Aslında başına topla sıhhatliyken sıhhatin elden gideceği zamanı da düşün de sıhhatinin kadirinin kıymetini bil efendim her şeyin fani olduğunu anla Allah'a güzel kulluk et demek yani. Netice itibariyle hastalık da bir imtihan. Şu dar imtihanda imtihan da dünya nedir? Yani dünya hayatı dar imtihandır. Biz burada imtihan oluyoruz. Hepimiz talebe, hepimiz imtihanda. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği, aksakallısı veya efendim, tüysüz, bembeyaz yüzlü, küçüğü, büyüğü, bebesi, dedesi hepsi imtihanda. Tabi bebelerin imtihanları yok. Onlar güluğa erdikten sonra imtihan olacak da efendim sorumluluk çağına geldiği zaman ona hazırlanıyor tabi büyüyor. Belli bir şeye yükseldikten sonra ondan sonra sorumluluk çağına giriyor. Tamam. Bu hastalıklarda bir imtihan. Nasıl bir imtihan? Efendim hikmeti var her şeyin. Yani bakalım kulum nimet içindeyken, sıhhat içindeyken iyi güzel efendim, gülüyor, oynuyor, yaşıyor. Ama acaba ben bu kuluma nimetlerini kesersem biraz zahmet verirsem biraz hasta edersen bakalım bu kulum ne yapacak? Bakalım o zaman da ahbaplık devam edecek mi? Yok. O kadar da uzun boylu değil diye. Kul isyan mı edecek? Asi mi olacak? Baş mı kaldıracak? efendim Feryat mı edecek? kadere razı mı olacak, kadere karşı mı gelecek? Allah'ı nimet verirken sevecek de zahmet geldiği zaman, hastalık geldiği zaman yoksa Allah'a karşı mı çıkacak? Bu böyle bir imtiha. Tabi Allah'u Teala hazretlerine kimse zarar veremez. O kainatın sahibidir, kudret-i külliye sahibidir, her şeye Hakimdir, her şeye sahiptir, her şey O'nundur, mülk O'nundur, güç kuvvet O'nundur. Kim Allah'a güzel kul olursa kendisine faydası vardır. Kim Allah'a kötü kulluk ederse, yani iyi kulluk etmezse demek, kötü bir kul olursa zararı da kendisinedir. Cümle cihan varlıkları Allah'a asi olamazlar zaten, olsalar bile zarar veremezler. Şimdi cihan halkı Allah'a muti olsalar, hepsi ibadet etseler, Allah'ın şanından, azametinden, azametinin biz nokta zerre ilahi olmaz. Çünkü O yaratmıştır. Zaten O'nun kuvvetiyle yapıyoruz her yaptığımız Her şey O'ndan zaten. O bakından bizim bilmemiz gereken husus, kainatta her olan şeyi O'nun oldurduğu, her öleni O'nun öldürdüğüdür. Bunu bilir. Allah'a karşı Vazifelerimizi düşünüp yapmaktır. Ama her şart altında. Her şartı altında güzel yapmaktır. Eğer hastalanmış adam, namaz niyazı bırakmış. Olmaz. Hastayken de devam edeceksin. Başına bir felaket gelmiş, küsmüş kadere, Allah'a küsmüş daha doğrusu. hemen ibadeti bırakmış. Ya sen ibadeti yaparken Allah'a bir şey mi sağlıyordun? Yani şimdi küstün de ibadeti bıraktın ne olacaktı? Zarar mı vereceksin? Kendi kendine edersin sen. Yani başkasına bir zarar vermesi bahis konusu değil. Ama edepli, arif, kamil bir kul da da Allah'tan geldiğini bilip eğer o anda da kulluğunda bir değişme olmazsa kulunu gene güzel yapmaya devam ederse imtihanı kazanır. Biliyorsunuz Eyüp Aleyhisselam diye peygamberlerimizden bir peygamber var. Eyüp Aleyhisselam. Eyüp Aleyhisselam Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de met ettiği bir peygamber. Nimal ab diyor onun hakkında Allah ayet-i kerimede. Ne güzel kuldu o. Neymiş güzelliği Eyüp Aleyhisselam'ın? Eyüp Aleyhisselam zengindir. Eyüp Aleyhisselam sıhhatliydi. Eyüp Aleyhisselam'ın tarlaları, sürüleri vardı malı mülkü vardı, evladı vardı çoluk çocuğu vardı, ailesi genişti yani bir insanın özlediği temenni ettiği her türlü nimet Eyüp Aleyhisselam'da var sonra Allah Teala bunları almış sürüleri elinden gitmiş, tarlaları mülkleri, malları elinden gitmiş çoluk çocuğu telef olmuş, efendim ölmüşler sıhhati de elden gitmiş hastalanmış evet. öyle hastalanmış ki Beldenin ahalisi Eyyub Aleyhisselam'ı beldenin dışına çıkartmışlar bir mezbeleye atmışlar. Hastalık buna bulaşmasın diye. Kimse yanına gitmez olmuş Eyyub Aleyhisselam. Yalnız bir vefakâr zevcesi, Allah cümleye öyle hayırlı vevalı zevceler meselesi o ayrılmamış yanında. Öteki insanlar uzaktan gelir bakarlarmış mezbelenin yukarısından Eyyub Aleyhisselam'a uzaktan bakarlarmış. Bulaşır bize hastalık diye yanına bile yanaşamazlarmış tenin bütün vücudu hastalanmış, efendim deleleri yara olmuş, çılgın yara olmuş, yaraların kurtlanmış, böyle ızdıraptlar çekmiş, herkes yardımı da kesmiş kendisine, ama o hanım, efendim o salihah zevcesi ona yine hizmette de devam etmiş, bir onun yardımıyla sonunda Allahü Teala Hazretleri tabii bu imtihan da gelip geçiyor, her şey gelip geçiyor. Her şey fani. Her şey gelip geçecek. Her şey yok olacak. Hastalık da geçecek. Özdarat da geçecek. Ağrı da geçecek. Hiçbir şey. Yok. Sıhhat da geçecek. Nimet de geçecek. Hastalık da geçecek. Rahmet de geçecek. Hepsi geçecek. Çünkü hayat fani. Eyüp aleyhisselam hiç istifini bozmamış. Hiç Allah'a kulluğuna, şükrine, hamdine halel getirmemiş. ibadetine, taatine haler getirmemiş. Allah ondan sonra ona tekrar sıhhat afiyet vermiş. Nîmel abd. Ne güzel kul diyor. Kim söylüyor? Allah-u Teala Hazreti. E Allah'ın bir kuluna Nîmel abd diye böyle hayranlıkla methedici bir söz söylemesi çok büyük bir rütbe. Demek ki Eyyub Aleyhisselam o sabrıyla o vefasıyla yani imtihanı öyle güzel kazanmasıyla çok büyük sevap kazanmış. Tabi hastalığın Allah'tan geldiğini bilecek, bir imtihan olduğunu bilecek. Sizler ve bizler Müslümanların hepsi bilecek bunu böyle olduğunu ve sabredecek. Şifasını aramak serbest. Çünkü hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurdu ki <gülüyor> İnnallâhe ezzelet evet deva Allah hastalığı da indirmiştir, devası da vardır. Devasını da indirmiştir yeryüzüne. Ve tedavi et. Hastalıklarınızda tedavi çarelerini arayın. Bazen bir su şifa olur. Bazen bir meyve, bir bitki kökü, yaprağı kaynatılır, ısırtılır, efendim, dövülür, sarılır, o şifa olur. Bazen bir başka madde şifa sebebi olur ama şifa bulur insan. Ve tedavi Hastalığımıza tedavi de olur. Bu Allah'a karşı gelmek değil. Madem Allah hastalığı vermiş, ben de tedavi etmem, ne yaparsa yapsın. Öyle değil. Tedavi. Ve tedavi, tedavi olur. Vela tedavi bil haram. Sadece bir şartı var. Efendimizin Haramla tedavi olmayın. Ben hatırlıyorum. Efendim, akciğer hastalığı olmuş. Genç. Yani veren başlangıcı. Zayıf. Efendim doktora gitmiş. Doktor diyor ki, kan iç. Neyin nesiyse bilmiyorum. Şöyle yastı şişelerde. Efendim, askerlikte gördüm. Komutanlar görmesin diye arka ceplerinde yastı olduğu için saklayıp içeri gelip gizli gizli işen ayaşları biliyorum. Şöyle kanyakmış efendim. İşley zaman işi yanarmış efendim veya enerji verilmiş filan. İşte bunu içsin çocuk. Kanyak içsin. Ne olacak? İşte ciğer zafiyeti var ya hasta ya. Şifa bulacak. Eyvah. Hepsin şey, şey sandım çünkü. haramla tedavi yok. Tedavi var, haramla tedavi yok. Efendim içki içsin, iyi olur. Psikoloji profesörü vardı bir tane, ismini söylemeyelim, lüzum yok. Efendim, psikoloji profesörü, üniversitede bilmem ne, bilmem bilmemmesi efendim. Talebe gidiyor kendisine, doktor ya, ruh doktoru, psikolojik ithasısı filan, sözde mutahsız efendim işte problemim var gencim bilmem ne filan Muayene ediyor çocuğu ha sen fırört et diyor. Senin hastalığının çaresi fırört etmek. Ne olurmuş? Fırört edersek gönlü açılırmış, bağedermiş psikolojikman şöyle olurmuş, böyle olurmuş. Öyle şey olur mu? Günahların hepsi hastalıktır. İnsan bir günahı işledi mi, mümkün değil tedavi olmaz. Günahla, haramla tedavi mümkün değildir. Günahların hepsi hastalıktır. Burada geceliğin vur patlasın, çal oynasın, oynarsın, çengi çalı oynatırsın, alkış tutarsın. Oh ne güzel gece geçirdim sanırsın. Onun acısı yıllar yılı burnundan fitil fitil gelir. Allah getirir. Günahla, günahla tedavi olmaz. Yok efendim filat edecekmiş, tedavi olacakmış. Yok efendim içki içecekmiş, tedavi olacakmış. Ne diyor peygamber efendimiz? Haramla tedavi olmaz. Olmaz, hakikaten olmaz. Olmadığında tıp de ispat etmek mümkün, aklen de ispat etmek mümkün, dinen de ispat etmek mümkün. Tedavi olacak insan. Peki, sabretti efendim hastalığı sürdü biraz, yattı kalktı filan. Bazen bir şey efendi oluyor, bakıyorsun ihtiyar yedi sene yatarak, yatakta Es esir-i diyorlar yatağına esir olmuş. Yani kalkamıyor ki yatağından. esir firaş. Altına sürgü sürüyorlar. Efendim küçük abdestini, büyük kapdesini yapamıyor vesaire. Çok zor durumlar tabii. Allah yani elden ayaktan düşürmesin. Kendi işimizi kendimiz görelim. Kimseye muhtaç olmadan yaşayalım. Sıhhat afiyette. Efendim sıhhat afiyette de, de. Allah-u Teala Efendim şey yapmayı nasip eylesin. Bu hadis-i şerife geliyorum bu kadar uzun bir mukaddemeden sonra ama bu mukaddeme dediğim gene peygamber efendimizin hadis-i şeriflerine söylemiş olduk. Bu konuda etraf, etraflı bir bilgi sahibi olduk. Yani hastalık gelirse ne yapacağız? Asi olmayacağız. Moralimizi bozmayacağız. Efendim üzülmeyeceğiz, kırılmayacağız. Amanlığa hastalık, amansız hastalık. Öldürücü hastalık, yaşatıcı hastalık. Gelici hastalık, geçici hastalık. Bulaşıcı hastalık, salgın hastalık. Ne olursa olsun. Yani ne yapalım? Bir kere metin olacağız. Allah'tan geldiğini bileceğiz, sabredeceğiz. Sakin bir şekilde tedavisi arayacağız. Ya Rabbi şifa vermeyeceğiz. Afiyet isteyeceğiz Allah'tan, huzur isteyeceğiz. Verirse verir, alırsa alır. Yani çok hoşuma gidiyor Osmanlı şairinin bir beyti. Hatırımda kalmış. Diyor ki, canı canan dilemiş vermemek olmaz eğitim. Ne niza eyleyelim, o, ne senindir ne benim canı canan dilemiş, vermemek olmaz, ey dil. Ne nizah eyleyelim, ol, ne senindir, ne benim. Çok güzel söylemiş. Yani canı sevgili istemiş, ver canını demiş, feda et canın demiş, canı canan dilemiş, vermemek olmaz, vereceksin. Madem dilemiş canan canı, vereceksin. Başına ne çekişelim, ne niza eyleyelim, ol ne senindir, ne benim. Bu can ne senindir, ne benim. Can onun, tabi onun yoluna feda olsun diyor şahit. Hoşuma gider yani bu ifadesi güzel bir mana yakalamış. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz. Ey dil ne niza eyleyelim, ol ne senindir, ne benim dediği gibi. Tabi öl derse ölür insan. Allah iman versin. Yani bir mümin cennete gidecekse bu çamurlu dünyaya dönüp bakar mı ya? İmanla göçeceği belli olduktan sonra Ya ya Rabbi ne olur biraz daha dünyada kalayım Der Vallahi demez bir, bir bahçesine girercesine gider ya yani. Allah Allah diye gider Sevine sevine gider Birisi geldi Peygamber Efendimiz'e Gözümün önüne geliyor da Dedi ki ya Resulallah ben müşriktim ama imana gelmek istiyorum Şimdi imana gelsem Şurada da harp oluyor Önlerinde harp oluyor Peygamber Efendimiz'le ya Şimdi şimdi gelsem imana girsem, Müslüman olsam, savaşa katılsam, ölsem ben de şehit olacak mıyım? Daha namaz kılmadım, oruç tutmadım, işte şimdi Müslüman oldum, savaşa gireceğim, ölürsem şehit olur muyum? Cennete gider miyim? diye sordu. Peygamber Efendimiz pek tabi olarak dedi ki evet olursun. Çünkü mümin oldu da insan. Allah yolunda cihatta şehit olduğunu cennete gidecek. Allah'ın vaadi var. O da Evet, olursun deyince Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Şehadet ederim ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın varlığını, birliğini ben kabul ettim dedi. Müslüman oldu. Ondan sonra da dur dedi, biraz savaşacak ya enerji toplayayım dedi. Torbasında buğday var. Şey var, affedersiniz. Torbasında hurma var. Hurmadan yiyecek. Tatlı hurmadan. Enerji kazanacak. Yani aç ve yorgun ve enerjisiz değil de. Hurmaları böyle yiyecek. Savaşa gidecek. Oturdu bir kenara. Yani savaş hazırlığı yapıyor. Hurma atıyor ağzına. Yiyor. Efendim. Sonra aklına bir fikir geldi. Dedi ki ya öbür tarafta cennet beni bekleyip duruyorken. Benim burada hurma atıştırmama ne lüzum var dedi. Torbayı savurdu. Attı bir kenara. Hurma filan istemem dedi. Ya Allah dedi. Savaşa geldi. Şehir oldu. Şehir oldu. Cennete geldi. Yani İnsan şehit olacağını bilirse, cennete gireceğini bilirse ölümden korkmaz. Allah gösterirse bir insana, mesela bazısına gösteriyor. Bir güzeller güzeli kimse gösteriyor rüyasında. Sen kimsin ya mübarek et? Neyin nesisin? E ben senin cennetteki hurilerinden bir tanesiyim. Gel artık seni özledim. Oo, adam bu rüyayı görünce dünyayı gözü görmüyor. Hurilerin beni bekliyormuş diye. Hadi yallah. Yani Allah böyle gösterirse tabii efendim, insan ölümü de göze alır. Tabii yaşamak yaşamak da vazifeye devam etmektir. imtihanın devam etmesidir. Olur. Ölümü temenni etmek yok ama e, mümini kamil olarak öldükten sonra insan dönüp arkasına da bakmaz doğrusu. Şimdi bir insan hastalandı. İza Mariden Abdü Selaset-i Hastalandı ama ne kadar hastalandı? Sabahleyin başı ağrıdı, hapı yuttu, öğleye geçti, öyle değil. Efendim bugün ishal oldu, ondan sonra akşama durdu, öyle değil. Selâsete eyyâmi. Üç gün sürdü hastalığı ciddice demek ki, biraz yatağa yatırdı, yakaladı. İzâ mavidel kul hastalandığı zaman, selâsete eyyâmi. Üç gün. Sarıca min günahlarından sıyrılıp çıkar Annesi onu doğurduğu zaman bebekken, indah dediği zaman nasıl günahsızdı, masumdu o gün gibi olur. Tertemiz günahtan çıkar. Demek ki hastalık biraz üç gün sürünce tamam hastalık sayılıyor. Tam hastalık sayılıyor. Ötekiler garni sayılıyor demek ki. Onun da sevabı var ama çok fazla değil yani. Mühim bir şey değil. Demek ki üç gün bir ciddi hastalık oldu mu camiye çıkamıyor, yatakta yatıyor vesaire filan. Ateşli hummalı filan. Anasından doğduğu gibi günahlardan pahkı oluyor. Hastalık temenni edilmez. Ama hastalık geldiği zaman bilin ki hastalık Allah'ın kula bir ikramıdır. Hastanın uykusu ibadettir diyor Peygamber Efendimiz. Uyuyor. Aa, aman. Oh, aa. Ne oluyor? Dizim ki sayıklıyor. Uyuyor. Ha, uykusu ibadet. Bir. Efendim İniltisi tesbih. İniltisi. inliyor adam. Hı, hı yapıyor. O tesbih sayılıyor. Zikir sayılıyor. Uykusu ibadet. Hiçbir şeyden haberi yok. Dalmış gitmiş uykusu ibadet. Sevabı bir kazandırıyor. İniltisi tesbih sevabı kazandırıyor. Duasın akbul. Ha, hastaya gitti mi diyeceksin ki ya sen hastasın ama ben de başka türlü hastayım. Bana dua et diyeceksin. Çünkü duasın akbul. Sen bir türlü hastasın. Ben bir türlü. Ya bana... Sen de bana dua etmeyeceksin. Sen onun yanını, e, anlını şey yaparsın, bilmem elini tutarsın, sevgini, şefkatini gösterirsin, dua etsin. Duası makbul. Sonra yapmadığı amelleri sıhhatliyken yapıp da şimdi hasta oldu diye yapmadığı bütün ibadetleri, taatleri yapıyormuş gibi yazmaya devam eder melekler. Gece namazına kalkardı, şimdi kalkamıyor, olsun. Yaz sevabını. Oruç tutardı, şimdi tutamıyor, olsun. Yaz sevabını. Tespit çekerdi, çekermiyor, olsun yaz sevabını. Çünkü hastalıktan evvel muntazanı yapıyor da hastalık sebebi bile yapamadı diye. Bütün o ibadetleri yapıyormuş gibi sevabı veriliyor. Ondan sonra da bütün binahları siliniyor. Ve kendisine denilirmiş ki, binahların silindi, hadi işe yeniden başlayalım. Defter tertemiz oldu, bütün borçlar kalktı, kirler bitti, yeniden hadi bakalım diye öyle şey yapmış. Demek ki bir nimet. Yani böyle bir hastalığa uğraması insanın bir nimet. Ama şikayet etmeyecek. Şikayet etmeyecek. Kullara Allah'ı şikayet etmeyecek. Asi olmayacak. Asi olmadan sabrederek şey yapıp, nasılsın? Elhamdülillah, alakülillah ne yapalım? Geçer inşallah filan diye idareyi kelam etmesini bilecek. Ağzından Allah'ın rızasına aykırı söz çıkmamasına dikkat edecek. Evet. Bu hadis-i şerif bu kadar yetsin. İkinci hadisi şerife geçelim. Ben başlangıcına bakmadım. Saatin kaç dakika oldu? <gülüyor> Yarım saat olmuş. 2. hadisi şerif: İza neşes ümmeti el mutayta ve hademaha ebna'ul mülûki ebna'u fârisin ve rumi san sulta ala alâ khiyâriha. İbn Ömer radiyallahu Bu hadis-i şerif şöyle, "İzen meşet ümmetil mutayita, mutayita öyle çalımlı yürümek demek. Kibirli ve çalımlı yürümek. Benim ümmetim kibirli çalımlı yürümeye başladı mı?" Yani Müslüman'ın, mümin bir insanın yürüyüşünde bir zarafet vardır. Bir Kamil Hoca Efendi, bir Şeyh Efendi nasıl yürür, yürür bir bakın, bir genel müdür nasıl yürür Bak. bir bakan nasıl yürür, efendim, bir dünya ehli zengin nasıl yürür, bir efek kabadayı nasıl yürür bir bakın. Bir arkadaş şöyle ceketin iliklerini açmış, efendim, göbeği ortada, ileride kendisinden iki karış, Efendim, içeri girdi. Bir başka ihvanımızdan birisi var. Şöyle, yahu böyle yürüme dedi. Yani yürüyüşünden rahatsız oldu. Tabii öteki sikreti niyetli değil, iyi niyetli. Böyle bir kibirli yürümek şeyinde değil ama yürüyüş tarzı şey. Sonra bir keresinde Peygamber Efendimiz'in sahabesinden birisi harbe çık çıkıyor. Müslümanların satından harp meydanına çıkıyor. Karşı taraftan da bir düşman askeri çıkacak, çarpışacaklar yani. Mübariz, mübariz çıkıyor. Fakat şöyle bir edalı çıktı böyle. Nasıl çıktıysa bilmiyorum ama böyle bir hani bazen şeyler güreşçiler filan çıkıyorlar ya böyle şeye çıktıkları zaman, boksörler, güreşçiler bile ellerini böyle yapıyorlar filan filan böyle bir çalım bir eda. Peygamber Efendimiz dedi ki. Bu öyle bir yürüyüştür ki onun onun meydana doğru yürüyüşü böyle çalımlı bir yürüyüştü. Bu gibi yerden başka yerde Allah bu yürüyüşü sevmez dedi. Kibirli yürüyüş. O düşmana karşı öyle yapıyor. Düşmana karşı burada mazur, burada olur. Çünkü ben müminim diyor. İslam'ın izzetini göstermek istiyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz müşrikler daha Mekke'den temizlenmemişken ömre yapmaya geldiği zaman hacc etmeye geldiği zaman ne yaptı? Tavafın ilk üç şavtında yani yedi defa dönecek Hikâbe'nin etrafında ilk üç dönüşünde şöyle ihramı şuradan kolunu çıkarttı sağ kolunu şuradan attı arkaya şöyle şöyle böyle yürüdü şey yaptılar, tavaf ettiler. Yani neden? Bak biz Müslümanız Elhamdülillah siz bizi zayıf sanmayın. Kaviyiz elhamdülillah diye. İlk üçte dönüşü böyle sıhhatli, güçlü, enerji dolu olarak böyle öyle döndüler. O da şeydir. E, tavafın öyle yapılması, arkasında say yapılacak olan bir tavafın böyle yapılması hem sünnettir. Demek ki yürüyüşün şekli insanın halet-i zihniyetinin eseri oluyor. İnsan farkına da varmaz. Hatta efendim dertli olan yürüyüşünden belli olur. Cebinden parası olan da belli olur. Belinde silahı olan da belli olur. Efendim evet, efendim efe, tamam bunun belinde silahı var. Anlarsın yani. Tabancası var bu adam. Belli olur. Benim ümmetin böyle çalımlı yürüdüğü zaman ve kademeha ebna ul mülük hükümdarların çocukları bu ümmete efendim hizmet ettiği zaman hademaha ibna ulmüluki ibna ufarisi ve rum yani bizans'ın sasanilerin efendim evlatları bu ümmetin başına geçip işleri onlar götürmeye başladığı zaman surli teşraruha ila ha, iyilerinin başına şerlileri musallat kılınır ümmetin yani neden musallat kılınıyor Allahu alem? Bir kere kibirli kibirli yürüyorlar. Yanlış gidişleri yanlış. İkincisi işin başında takva ehli insanlar olmak gerekirken asıl sahipleri ortada yok. Olmaması gereken insanlar başta. Sasani'lerin hükümdar çocukları, Bizanslıların hükümdar çocukları ümmetin başına geçti mi? O zaman ümmetin şerlileri hayırlılarının başına bela kesilirler. Bela olarak musallat kılınırlar diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl olacak? Nasıl olması işaret ediliyor? Ümmet-i Muhammed mütevazı olacak. Bir, tevazu hiç elden bırakmayacak. Efendim, hiçbir zaman kibirlenmeyecek, kururlanmayacak. Gücün, kuvvetin Allah'ta olduğunu bilecek ve Allah'a iyi kulluk etmeye gayret edecek. İkincisi, kime tabi olduğunu bilecek ve başına kimi geçireceğini bilecek. Başına hop tepeden hattadak olmadık birisi geçmişse de onu da kabul etmeyecek yani geçmesi gerekeni geçirecek geçmemesi gerekeni de efendim atacak başında tutmayacak yani böyle olmadığı zaman neden yönetim kötülerin eline geçtiği zaman efendim kötü işler yaparlar kötülükler yayılır genişler iiler başa geçtiği zaman iyi işler yapılır iyilik yaygınlansır kötülük kötülük durdurulmuş olur o bakımdan Allah hane. Üçüncü hadis İdama da Şatrul Leyl. El sülüsahu. Yenzelillahu ila sema'i dünya. Fe yekulu hel min sa'ilin fe yu'ta. Hel min da'in fe yustecab. Fe, fe yustecab lahu. Hel min mustagfirin fe An Müslim Müslim Müslüm i̇bn Küteybe efendim ee, rivayet etmiş bu sahih hadis-i şerif, o sahih kitapta. Diyor ki, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bildiriyor, müjdeliyor bize. Gecenin yarısı geçti mi? Ev sülüsahı veya üçte ikisi geçti mi? Yarısından sonrası. Yani ya öyle ya öyle. Yarısı veya üçte ikisi geçti mi? Gecenin Yenzili <Gülüyor> allah Teala ile sema-i dünya. allah Teala Hazretleri en yakın semaya rahmetiyle nüzul eyler. Nüzul eder diyor. Ayeti, hadis-i Şerif metin. iner demek yani. allah Teala Hazretleri en yakın semaya iner. Mekandan münezzehtir allah Teala Hazretleri. Ona mekan izafe edilemez. Efendim, Allah-u Teala Hazretleri'nin zatının künhünü kimse bilemez. La yudrikuhul efsar. La tudrikuhul efsar ve hüve yudrikul efsâr. Gözler göremez. Kimse bakamaz, anlayamaz, bilemez. Esrarına aşina olamaz kimse. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ifadesi hadis-i şerifte böyle. Tabi alimler bu inişin Efendim, maddi bir iniş değil. Nizaha muhtaç bir başka türlü hal olduğunu anlatmışlardır. Şerhlerde, açıklamalarda. Fakat bizim bildiğimiz şu ki gecenin yarısı veya üçte ikisi geçti mi, allah Teala Hazretlerinin rahmetinin kapıları açılıyor. Bir başlıyor. Ne oluyor? Esma et dünya. Esma et dünya demek en yakın sema demek. Dünya burada en yakın manasına. Edna ismi taftilinin mühendisi. Es sema et-dünya. En yakın olan sema. Yani yeryüzünün etrafında yedi kat sema var. Ve lekez sema et-dünya bima En yakın semayı allah Teala Hazretleri yıldızlarla ziynetlendirmiş, süslemiş. Demek ki yıldızların olduğu bütün etrafımızdaki yer bu birinci semadır. Ondan sonra yıldızların olmadığı ikinci sema, üçüncü sema, dördüncü sema, beşinci sema, yedinci sema, mesela kürsü yuhus semavati vel ad, ondan sonra Allah-u Teala sema kürsüsü kuşatmıştır. Artık o uzaklıkları, o mesafeleri insanın idrak etmesi ve rakamlarla söyleyebilmesi rakam yok onları ifade edecek. Mümkün değil. O kadar uzakta ki zaten öyle yıldızlar var ki milyonlarca senede ışığı geliyor. Bu yıldızlardan ötede ne olduğunu e, söylüyor işte. Altı kat daha sema var yıldızlardan sonra. O milyonlarca sene yıl, gelen o yıldızların olduğu yerden ötede altı kat sema daha var. Ondan sonra kürsi var. Ondan sonra arşi rahmanın yanında kürsi de şöyle deryada bir küçük tane gibi kalırmış sahrada. allah Teala Hazretlerinin arşi azamının ne kadar azam olduğunu buradan anlayabilirse insanoğlu anlayabilir ama yine de anlayamaz. O büyüklüğü insanın kavrayabilmesi değil. Yani hiçbir şeyle mukayese edilebilecek bir şey değil. Muhteşem bir azamet yani. Allahu Teala Hazretlerinin aşımı şeyi. Ama bu yedi kat semadan kürsüden sonra Allahu Teala Hazretlerinin arşı azamı hepsini kuşatmışken allah Teala Hazretleri semayı dünyaya nüzüleyler rahmetiyle. Yani kullarına yakınlaşır geceliğin. Büyük bir kurdinyet. Allah'a bir vuslat ve yakınlık imkanı meydana gelir ve buyurur ki allahu Teala Hazretleri teyakullü buyurur ki helmin Salih helmin sailin hey yu, var mı bir bir şey isteyen içinizde ki istediği verilsin hadi var mı bir şey isteyen istediği verilecek der sonra Helmin da دَا اِنْ فَيُّسْتَجَابُ Var mı içinizden bir dua eden kimse? Uykusu bölmüş, gecenin yarısı üç yekisi geçtiği zaman uyumamakta. Ayakta abdesti almış, namaz kılıyor. Var mı içinizde bir namaz kılan? Var mı bir dua eden? Duası kabul olacak. Hadi var mı bir dua eden? Diye seslenir. İki, Helmin مِنْ teyubu اِنْ Var mı içinizde bir Allah'a tövbe istiğfar eden, affet beni Allah'ım diyen, affolacak. Hadi diye kullarına böyle seslenir. Üç ifade var burada. Helmin sairin feyudal. Yani var mı içinizden bir şey isteyen istediği verilecek. Helmin da'in tey secabulahur. Var mı bir dua eden duyasına icabet olmayacak. Helmin müstafirin feyuferulahur. Var mı affı muvfit isteyen aff olmayacak diye Allahü Teala Hazretleri seslenir. Kullarına yakınlaşır. Manevi bir yakınlıkla yakınlaşıyor. Bizim idrakımızın alamayacağı bir muazzam bir şey oluyor geceliğin. allah Teala Hazretleri kullarına yakınlaşıyor ve sesleniyor ki var mı bir şey isyan Vereceğim. Var mı dua eden? Duasını kabul edeceğim. Var, var mı affı mağfiret isteyen? Affedeceğim diye sesleniyor. Hatta Yemfeci Resulü Şafak Atıncı'ya kadar fecir <gülüyor> feciri sadık doğuncaya kadar. Yani o ne demek? Takvimdeki hangi vakit? İmsak vakti gelince. Yani oruçluya artık dur, tamam. Oruç vakti başladı artık yemek yiyemezsin, suyu içemezsin dediğimiz zamana kadar. O zamana kadar böyle seslenir Allah. Seslenirmiş. Celle celaluhu ve ammene ve la ilahe gaybihu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Hem de Müslüm, İmam Müslüm, İmam bu halden sonra hadis sahasının en büyük imamlarından, önderlerinden, alimlerinden birisidir. Onun kitabında yazıyor. Demek ki gecelerde neler oluyor da biz uykudan kaçırıyoruz. Neler oluyor da semada ne fırsatlar kaçıyor? Ne fırsatlar kaçıyor da insanlar farkında değil. Halbuki isteyenin istediğini verecek, dua edenin duasını kabul edecek. Affı mavkul et isteyene affı mağfiret edecek Allah. O halde gecelerin kıymetini bilelim. Gecelerin bu manevi pazarından biz de nasibimizi alalım. Çarşamba pazarını düşünün. Ne kadar güzel. Allah ne nimetler vermiş. Renk renk. Yeşil, kırmızı, sarı, turuncu, efendim sebze, meyve, salkın salkın, kasa kasa, efendim demet demet, güzellikler, tadına doyum olmayan nimetler, meyveler. Sonra öğlen olur, ikinde olur, akşam olur. Satılan satılır, çürükler atılır, şeyler devrilir, tezgahlar devrilir. Pazar biter, müşteriler kaçar, satıcılar da gider. İş nereye kalıyor? Çöpçülere kalıyor. Artık çöpleri toplayacaklar çünkü Çarşamba pazarı oldu, bitti alan aldı satan sattı ondan sonra çöpçülere kalıyor iş peki bütün gece uyuyup da sabah kalkanlar ne oluyor işte böyle pazar bitiyor satan satıyor alan alıyor hadi bakalım alacaksan geceliğin git, çarşamba pazarından bir şey al nerede o kırmızı domatesler biberler efendim meyveler sebzeler üzümler şeyler gündüz de o gitti Demek ki Allah Teala Hazretleri'nin manevi ikramları gecenin o vaktinde oluyor. Artık fecir attığı zaman, tanyeri ağarmaya başladığı zaman artık bitmiş oluyor. O halde bu manevi pazarın kıymetini bilelim. Üftade Hazretleri kattasallahu sırrahul aziz hocamız ikinci biliyorsunuz Mehmet Said hocamız, Bursa'da çeşitli camilerde vazife gördü. Üftade Camii'nde vazife gördü. Üftade Camii imamı olarak efendim vazife görürken Sonra İstanbul'a işaretle geldi ve burada Eşşah Vazifesinin yaptı Efendim Ümügülsüm camiinde vazife yaptı Zeyrek camiinde yani Efendim sonra burası nasip oldu? Buradan da ahirete irtibat oldu. Hüftadır Hazretleri bir şiir yazmış yani bu eski büyüklerimiz aynı zamanda zarif insanlar yani insan tam böyle bir evliya olunca her şeyi hoş oluyor. Lokum gibi oluyor. Kaymak gibi oluyor. Tatlı oluyor. Yunus Emre gibi. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri gibi. Eşerfoğlu Rumi gibi. Hacı Bayramı Veli gibi filan. Böyle tarihe geçen şahsiyetleri biliyorsunuz Aziz Mahmud'u Hidaye Hazretleri gibi. Padişahların gelip elini öptüğü insan oluyorlar yani. Çok tatlı insan oluyorlar. Ve ruhları çok zengin oluyor. Çok renkli oluyor iç alemleri. Aynı zamanda şiiriyet oluyor işlerinde, Lirizm oluyor. Duyguluk, hassaslık oluyor. Ve ondan güzel böyle şiirlerle o duygularını da ifade ediyorlar. İsaade Hazretlerinin bir ilahisi vardır. Şiiri vardır. Efendim. O işte bu hadisi şerifteki gecenin bu halini anlatan bir ilahidir. İki gün önce bizim ilk salgıfında hocamızı anna toplantısında ilahi ekibi onu da okudu. Efendim Çağırdı beni uykuda bir hatısı esrar. Uykudayken beni bir meleğin seslenmesi seslendi bana dur ne yatarsın e ya talibi didar diye seslendi. Ey Allah'ın cemalini görmez heveslisi arzulusu. Kalsana ya. Ne yatıttırıyorsun? Ne yatıyorsun? Diye böyle öyle bir ilacısı var. Üftade Hazretlerinin onun sözleri bu hadisi şerif anlatıyor. Külüsa'nı geçince Gecenin emri hak ile gökten yere ine bir melek ey yar. Gecenin üsteyi geçince gökten yere bir melek iner ve çağıra kimin hayreti varsa canı ve haktan dursun dilesin. Efendim isteğini geçmeye bazar. Melek gelir kullara seslenir. Cenab-ı Hakk'ın dergahından kim ne iste istemek düşünüyorsa muradı varsa Hadi gelsin, dilesin. Pazar geçmesin. Pazar zamanı geçmesin. Gelsin şimdi, şimdi, istesin diye bir melek seslenir, seslenir, seslenir de, onu duyacak kulak lazım. Bir de efendim, tabii ne yapacağız bunları? Kamyonla mı taşıyacağız? Maşallah. Yani hurda kağıtları satsak, İskenderatçı camine epeyce bir ...delir olacak kadar kağıt geldi... ...soru nasıl cevaplandıracağız... ...bakalım. Gecenin o şeyinden... ...faydalanmanın tabii... ...biraz da şartlarından bahsedelim... ...çünkü önemli bir nokta geldi... ...dayandı... ...şimdi hazır tavı gelmişken... ...demir mum gibi olmuşken... ...övçün üstüne çekip şekil vermek lazım... ...efendim... Gecenin bu vaktinden istifade etmesi gerekiyor dervişlerin. Sizlerin ve bizlerin. Çünkü bir manevi pazar var. Bir manevi e, güzel, güzel imkan zuhur ediyor geceliğin. Yarısı veya üçte ikisi geçince ne yapacak? Ne yapacak? Gecenin o vaktinde kalkabilmenin hazırlığını yapacak akıllı bir insan. İyi bir derviş, gecenin o vaktinde uyanabilmenin aşkını, isteğini içinde duyacak, hazırlığını yapacak. Bu nasıl olur? Şimdi kolay olur. Kasım ayındayız. Aralık ayına doğru gidiyoruz. Kış aylarıdır. Gece uzundur. Şimdi kolay olur. Çok kolay olur. Yani tam zamanında geldi karşınıza bu hadis-i şerif. Çünkü zaten yası 7'de oluyor. de bitiyor daha doğrusu. Yatsı sonra sabahliğinde yiğinde altıda oluyor. Ooo! Yani gecenin, şeyin büyük bir kısmı Günün büyük bir kısmı gece karanlık ve insan dinlenebiliyor ve dinlenip gecenin yarısı geçince veya şülü sağını üçte ikisi geçince uyanacak bir durum mevcut oluyor. Yazın olsa böyle olmaz. Yazın gece saat güneş dokuz buçukta onda batar, güneş de saat üç buçukta dörtte doğar. Yani o arada insanın dinlenip kalkması zor olur. O halde bu aylarda kolaydır bu iş. Yatsı namazından sonra huzuli, malayani meşguliyetlerle meşgul olmayın. Yatsı namazından sonra hemen yatmaya gayret edin ki dinlenebilirsiniz. Bütün gün çalıştınız, yoruldunuz. Kafanız da yoruldu, gönlünüz de yoruldu. Yatın ama gecenin yarısı veya sürisanı geçince kalkmak üzere yatın. Saati ona göre kurun. Yani sabahleyin yedi buçukta işe gideceğim. Treni, vapuru, otobüsü kaçırmayayım. Efendim e, memuriyette dairede imza var imzayı atmazsam efendim, paparayı yerim müdürden falan diye değil de gecenin bu fecilden önce imzaktan önceki vaktinden kalkmak üzere saatinizi ayarlayın bu bir, tabi sen geceleri abdestli yatarsa abdest alıp 2 rekat 4 rekat namaz kılıp yatarsa o zaman geceye manevi bakımdan kalkması kolay olur ona da dikkat edin efendim geceliğin televizyon ile ömrünüzü telef etmeyin. Efendim, bu televizyonlar tamamen bu bizim söylediğimiz şeylerin zıttı bir durum meydana getiriyor. İnsanlar 12'ye 1'e 2'ye kadar meşgul oluyorlar. Şimdi 24 saat yayın yapan televizyonda var. Bir sürü de kanal var. hemen elinde şey, uzaktan komuta cihazı. Tak tak tak tak tak tak tak tak. 20 tane kanalı Hepsini tarıyor. Hangisini beğenirse ah şöyle bir güzel program varmış. Otur sabaha kadar. Yarın tatilse sabaha kadar seyrediyor. Sabaha kadar seyrediyor. Yani büyük bir bela. Bataklık. Efendim. gelen kolay kolay çıkamıyor. Ve seyirlenmiyor. Televizyon bu işin karşısında. Bu hadisi şerifin karşısında kocaman bir mani var. Dağ gibi. Nedir o dağ? Televizyon. Televizyon. Sonra bir de alışkanlıklarımız var. Saat 12 olmadan, 1 olmadan yatmıyor millet. Akşam yemeğini yedi mi? Kahveye gidecekse kahveye gidiyor. Kulübe gidecekse kulübe gidiyor filan. Eğleniyor, konuşuyor, gülüyor, oynuyor filan. Ondan sonra geliyor, yatıyor. Yorgun, argın. Efendim, yatağı, efendim, ceketi bir tarafa fırlatıyor. Pantolonu bir tarafa fırlatıyor. Pijamanın altını giyiyor, üstünü giymiyor. Çünkü yatağı yatıyor. Ondan sonra güneş doğuyor. Neden sonra uyanıyor? Çişi sıkıştı için uyanıyor. Yoksa kalkmıyor. Yok, o sıkıştırmasa kalkacağı yok. Bereket versin öyle bir sıkıştırma durumu var. O zaman kalkıyor. Olmaz. Bu İslami bir durum değil. Eskilerin, ha. eskilerin eski büyüklerimizin yaşam tarzı öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 55 dakika oldu. 3 tane de bırakalım o zaman. Allah-u Teala Hizmetleri bizi İslam'a göre Hayatını tanzim eden, rızasına uygun yaşayan, hayatımızın her birisi altından, elmaçtan daha kıymetli olan, dakikalarını, saniyelerini güzel değerlendiren, ömrü hayırlı bir şekilde geçiren ve huzuruna sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmanın tüm hazırlıklarını en iyi şekilde yapan kullarından eylesin. Fatiha-i Şerife maalesef. Üç salavat şerife. Bir Enem Neşrah Suresi Besmeleyle. <Gülüyor> 15 Gülhüvallahu Ahad Suresi Besmele ile